Günaydın Cüba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Ee, Avrupa ne konuşuyordu bugün Britanya'dan haber vereceğim size. Kuzey akımına Eylül ayında yapılan saldırıyla ilgili ilginç şeylere ulaşılıyor verilere ulaşılıyor onu anlatacağım ama önce İsrail Avrupa'nın önemli gündem maddelerinden bir tanesi İsrail'de olanlar çünkü İsrail'de hani tarihin en büyük protestosu gerçekleşiyor kimilerine göre en büyük protestosu değilse bile en büyük protestolarından birisi. Hem çok geniş katılım yani çok sayıda insan bu protestolara katılıyor. Hem de çok şaşırtıcı gruplardan katılımlar var. O açıdan önemli. O de sanırım e süresi açısından bu 11. haftaya girdik. Evet kesinlikle. Peki neyi protesto ediyorlar bu insanı? İşte biliyoruz İsrail'de aşırı sağcı... Partilerin de içinde olduğu bir hükümet var. Ve bu hükümetin çıkartmak istediği bir yasa var. Bu yasa yargının yetkileri sınırlanıyor yani yüksek mahkeme e, normalde işte bir yasa çıkarıldığında e, bunun anayasaya uygunluğunu denetleyip e, Eğer öyle değilse geri gönderebilirken şimdi Mesela bu tür e, yetkileri yüksek mahkemenin sınırlanıyor yani yasalar yüksek mahkemenin e, kararlarının hilafına da olabilir onun e, işaret ettiği yön aksi yönde yasalar çıkartılabilir. E, ayrıca hakimlerin seçiminde e, hükümet e, ciddi bir e, şey e, yetki sahibi oluyor. Bu da e, yargının e, siyasallaşması anlamına geliyor. Yani protesto edenlere göre bu e, İsrail'de kuvvetler ayrılığına çok ciddi darbe vuran ve demokrasiyi çok ciddi şekilde zedeleyen bir yasa. Hani İsrail'i daha da otokratik bir ülke haline getirebilecek bir yasa. İlginç bir ayrıntı. Protestolarda işte şeyler taşılıyor, İşte çeşitli görseller var. Çeşitli pankartlar var. Ve bu pankartlarda Netanyahu'yu, işte Macaristan Başbakanı Orban, e, Rusya lideri Putin, e, Netanyahu ve şey, e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gösteriyorlar. Ve evet. biz de bu otokratlar e, ligine giriyoruz e, diyorlar. E, ve buna karşı bir e, direniş e, geliştiriyorlar. E, senin söylediğin gibi 10. 10. Haftası, 10. Cumartesi e, protesto yapıldı. İlk bu yasa gündeme geldiğinde 5 Ocak'tı. Ve bu protestoya ülke genelinde 500 bin kişinin katıldığı söyleniyor. E, bu sayı olarak çok önemli. İşte yolları bloke ediyorlar. E, mesela Netanyahu yurt dışına bir de ziyaret gerçekleştirecekmiş. E, havaalanına gelecek ama onun havaalanına geliş yolunu kapatıyorlar mesela. Ama seyahatte zaten evet. faşist İtalyan liderine. Evet. Evet, evet, evet, evet. Yani anti-antisemit bir partinin saygı gören başbakanı. Evet, evet, evet. Evet bunu hani şey e, iptal ettirememişler ama işte geciktirmeyi evet. başarıyorlar yani sonuçta e, ciddi bir e, şey e, etkisi var bu protestoları e, sayının ve kitleselliğin ötesinde bu protestolara katılımlar önemli evet. e, geçen hafta hava kuvvetleri içinde e, elit bir grup olarak nitelendirilen bir pilotlar grubu var. Bunların içindeki 40 yedek savaş pilotundan 37'si normalde katılmaları gereken bir eğitime katılmayı reddettiler ki bu hani son derece önemli bir şey yani bu savaş pilotları açısı olması açısından böyle çok öne çıktı. Ayrıca askeri istihbarattan insanlar da protesto ed ediyorlar ve bu yasa tasarısı ne, geri çekilmezse işte görev yapmayı reddediyorlar. Genelkurmay Başkanı bu red meselesinin ordunun geneline yayılabileceği ve ordunun operasyonel kapasitesine zarar verebileceğini söyledi. Yani Genelkurmay Başkanı da e, şey... E, Olabileceklere, olumsuz şeylere dikkat çekiyor ve bir noktada bu yasatır sarısının karşısında pozisyon almış oluyor. Bir başka önemli not, Tel Aviv polis şefi protestoculara yumuşak davranmakla suçlanıyor hükümet tarafından. Ve yumuşak davrandığı için işte onu daha geri bir pozisyona çekmeye çalışmışlar. Onu o görevden almaya çalışmışlar. Ama bir şekilde işte de, yargıda süreç dondurulmuş ve Televi polis şefi hala görevinde. Son hafta işte protestocular protestolarını yaparken polis şefi de oradaymış ve polis şefini işte alkışlarla karşılamışlar. Yani böyle emniyetin oradaymış ordunun da hükümetin karşısında yer aldığı bir durumdan bahsediyoruz. Yani askerlerin bunu protesto ediyor olması aslında hani aşırı sadece bir hükümetle karşı karşıya kalmış olması son derece ilginç görünüyor bana. Evet dünyada da çok sık örneğine rastlanan bir şey Tabii değil. Tabii yani. İsrail'de de ilk diyorlar zaten bu askerlerin... Eğitimlere katılmıyor olması. Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Biz de açık gazetede bahsetmiştik bundan biraz. Ee, öz özellikle askerlerin bu tepkileri baş gösterince İsrail açısından varoluşsal bir tehdittir e demişti. İtalya geçti öncesi. Evet peki yani askerler buna hangi gerekçeyle karşı çıkıyor e diye baktığımda ben şunu görüyorum. E diyor ki yani bu e yas ısırısı geçtiğinde e, artık e, yasalar meşruiyetini kaybedecek. Yani işte yargının bağımsız olmadığı, bu kadar siyasallaşmış olduğu, yargının yürütmeyi e, ve yasamayı denetleyemediği e, bir yerde... Artık bu yasaların, bu sistemin meşruiyeti zedeleniyor olacak ve biz de meşruiyetini kaybetmiş bir sistemde savaşmak istemiyoruz. Hani tüm bunlar işte bizim yaptığımız şeyler daha sonra bize savaş suçu olarak geri dönebilir diyorlar böyle endişelerini belirterek e, protesto ediyorlar yani savaşacaksak da e, daha hukuk devleti olan e, bir e, hukuk devletinin bir parçası olarak e, savaşmak istiyoruz e, diyorlar aslında. Buna ilişkin Romanya'dan spot medyadan bir yorum aktarayım İsrail'de olan bitenlere ilişkin. Şöyle demiş yorumcu, İsrail'liler her cumartesi sokaklara dökülürken protestolarda artık tarihe geçti. Yalnızca çok sayıda insan katıldığı için değil, devleti fiilen temsil edenler de, yedek askerler de, eski istihbarat şefleri de bu protestolara dahil olduğu için e, protestolardaki amaç Netanyahu hükümetin otokratik bir rejim kurma girişimine karşı çıkmak e, demiş yorumcu. E, ama burada şöyle bir şey e, şimdi Netanyahu iktidarda kalabilmek için koltuğunu koruyabilmek için e, aşırı sağcılarla bir koalisyon kurdu ve e, bu spot mevcuda diyor ki Netanyahu'nun geri adım atacak bir manevra alanı yok gibi görünüyor. Zira kendisi ayaklarını gazdan çekmeyen ve onlarsız asla iktidarda olamayacağı müttefiklerinin tutsa olmuş durumda. Yani bu aşırı sağcılar aslında azınlık olmakla birlikte bu İsrail'deki bu Neredeyse tüm gidişatı belirliyorlar yani Netanyahu onlar kadar sağda değil ama Netanyahu da onlara mahkum olmuş durumda ve aşırı sağcı bir siyasetin ülkenin geneli bunu istemezken nasıl ülkedeki gidişatı belirlediğini önemli ölçüde belirleyici olduğunu en azından şu ana kadar görüyoruz bu örnekte. Evet yalnız benim bir itirazım var bütün bu söylediklerinize. Çünkü hukuk reformu yapıyoruz diyorlar. Hukuk reformuna niye karşı çıkılıyor? Evet, kelimelerin Tabi e... alayasa mahkemesi kapatılsın diyor. Aa, pardon ben şey karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> so solcuların evet. kontrolünde diyorlardı. Evet. Kelimelerin şey ters yüz edildiği, kelimelerin anlamının ters yüz edildiği bir durum daha. Evet, durum hani... çok so şey bir örneği hakikaten. Buna hukuk yani bütün şeyin e, Mahkeme hukukun ortadan kaldırıldığı, hukuk devletinin ortadan kaldırıldığı bir projeye kaldırılması projesine hukuk reformu adı verilmesi de hakikaten post truth denen gerçekliğin gerçeklik sonrası döneminin en tipik örneklerinden biri olsa gerek. Tabii aşırı sağcıların da durmadığını belki hatırlatmak lazım çünkü tam bu gösteriler sürerken iki hafta önce arada bir pogrom girişimi yaşandı. Çok tehlikeli bir girişimdi bu. E, dün de e, yine Aretz'de vardı. E, özellikle orta, ultra ortodoksların yaşadığı neyi bırak herhalde doğru telafiz ediyorumdur. E, bu civarda gerçekleşen e, bir protestoya çünkü orada işte aşırı sağcı e, vekillerden bir tanesinin yani bu yasada e, rolü olan Moshe Gafni'nin evi varmış. Oradaki protestoyu ultra ortodokslar Basmış insanların elindeki bayraklara el koymuş ha, vatan haini evet vatan haini solcular diye bağırmışlar ve şiddet uygulamaya da kalkmışlar yani böyle bir militan bir taraftarı da var tabi bu yasanın ve e, iktidarı e, e, bir yanda yani hem İsrailler kendi arasında e, çatışıyorlar senin söylediğin gibi e, bir yandan da bu özellikle İsrail yerleşimin demin sen onu da söyledin e, Filistinlilere karşı yaptıkları var. İşte pazar günü de Batı Şeria'da 3 Filistinli öldürülüyor. Evet. Tabii İsrail'in açıklamasına bakarsanız hani tüm bu e, öldürülmelerin e, öncesinde Filistinlilerin kendilerine yaptığı saldırılar var. E, ama neticede yılbaşından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 74'e ulaşmış durumda. Yani bir yandan e, bu hukuk devletinin altına oyacak e, bir e, yasa geçirilmeye çalışılırken bir yandan da ülke genelinde gerçekten şiddetin dozu artıyor ciddi şekilde. Tabi geçen Evga... yıl en şiddetli yıllardan birisi deniyordu toplamda 150 kadar Filistinli öldürülmüştü. Şimdi daha 3. ayın sonunda değiliz yani. Evet. Yani günde biri aşıyor bu şu ana kadar ki hesapla yani daha 74 gün olmadı. Yılın başından beri ve 74'ü aşmış durumda ya da bulmuş durumda. Öldürülen insinlilerin sayısı bu çok endişe verici bir rakam. Guardian gazetesinde şöyle bir yorum var. Durum daha aşırılıkçı hükümet iktidara gelmeden önce kötüye gidiyordu. Fakat şimdiki saldırıların boyutu ve sertliğinin yanı sıra... Koalisyon üyelerince körüklendiği gerçeği onu emselsiz kılıyor demiş. Yani tüm bu saldırılar aslında işte bu koalisyon tarafından körükleniyor, teşvik ediliyor, destekleniyor. Bu da gerçekten durumu çok endişe verici hale getiriyor. Evet. Şey de söyleyelim yani Avrupa'daki tepkilere baktığımızda tabi Avrupa İsrail'de ne oluyorsa onu gayet yakından takip ediyor ve genellikle böyle Filistin İsrail meselesinde işte böyle çatışmalar olduğunda falan ya ama işte İsrail'in de kendini savunma hakkı falan gibi yorumlar oluyordu ama şimdi genel olarak şey görüyoruz yani bu gidişat İsrail'in kendi kendini e, yıkıma götüren bir gidişat e, şeklinde yorumlar görüyoruz. E, mesela Danimarka'dan Politiken gazetesinden bir yorum şöyle. Protestocular haklı, Netanyahu ve hükümeti İsrail'in varlığı için bir tehdit oluşturuyor e, demiş. E, ya da Almanya'dan Tagess Anzager gazetesi e, bu, bu e, hukuk reformu, Yahudi devleti açısından dışarıdan gelebilecek tüm saldırılardan daha tehlikeli olma riski taşıyor. İsrail devleti varoluşunun 75. yılında gerçek bir yol ayrımında demiş. Yani bunun da böyle işte ciddi bir yol ayrımı olduğu ve kendini yıkıma götürebileceği şeklinde yorumlar çok yaygın Avrupa medyasında. Evet bu... Çok Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii mesela Yahudi kuruluşları, İsrail dostu olan Yahudi kuruluşları bu aşırı sağcı Maliye Bakanı'nın da ziyaretini protesto ettiler. Çok sayıdaki şeye de bir de bu da bir örnek yani. Genellikle hep İsrail'i kesin şekilde destekleyen kuruluşlar bu sefer... ...buna karşı tavır aldılar, cephe aldılar. Evet, bakalım İsrail'de ne olacak? Önümüzdeki haftalarda takip etmeye devam edeceğiz. E, buradan ben Britanya'ya geçeyim. E, Britanya'da e, geçen hafta 7 Mart'ta e, işte bir yasa tasarısı e, hazırlanmıştı. E, bu ülkeyi tırnak içinde yasa dışı göçü engellemek için... E, iltica yasalarını daha da sıkılaştıran e, bir tasarı bu. E, İçişleri Bakanı e, Söyle Braverman bunu açıklarken e, şöyle dedi. E, Braverman işte, Braver diye okunuyormuş. Tamam tamam. Ben evet. de ona baktım ben de Braverman diyordum da pardon yani. <gülüyor> tamam teşekkürler. E, yani onun yaptığı açıklamaya göre. E, ülke yasa dışı giriş yapan göçmenler göz altına alınacak ve nasıl sınır dışı edilecekler. Yani e, şu anki uygulamada ülkeye geldiğinizde orada bir sığınma hakkı talep ediyorsunuz. E ve sizin durumunuza bakılıyor. Eğer durumunuz uygun görüldüse siz o ülkede sığınmacı olarak kalabiliyorsunuz ee, ama şimdi Britanya'nın getirmek istediği yeni düzenlemeye göre hani insanlar geldiklerinde işte yasa dışı yollarla tekneyle falan geldiklerinde hemen yani göz altına alınacaklar ve üçüncü bir ülkeye gönderilecekler bu ülkede Ruanda olacak muhtemelen ve orada e, şeylerine e, bakılacak e, bu sığınma süreçleri e, orada e, değerlendirilecek. E, bu biliyorsunuz daha Haziran ayında e, Boris Johnson hükümeti e, bunu yapmaya çalışmıştı aslında. İşte göçmenleri Ruanda'ya e, göndermeye çalışmıştı. Ruanda ile anlaşmıştı. E, oraya göndermeye çalışmıştı ama e, bu Ruanda'ya gönderilmek üzere uçağa bindirilenlerden bir tanesi e, işte yargıya başvuruyor ve en sonunda Ahime gidiyor. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de e, bu göçmenin lehine karar veriyor hani Ruanda'nın güvenli bir ülke olması konusunda ciddi şüpheler olduğunu söylüyor ve böyle bir sistemin hani uygun olmadığını belirtmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi bu yeni getirilen yasayla getirilmeye çalışılan yasayla hem Britanya'daki yasalar işte Ruanda'ya gönderilmek için uyumlulaştırılıyor hem de işte AYM'in kararlarını bypass etme imkanı veriyor Britanya'ya. Öyle gibi görünüyor. Ama şey, hukukçulara baktığınızda ya da uluslararası kurumlara baktığınızda böyle bir yasa çıkartmak mümkün değil. Bu uluslararası hukuka uygun değil. Birleşmiş Milletler, mülteciler, yüksek komiserliği pek alışık olunmayan bir şekilde yasa tasarısı ile ilgili açıklama yaptı ve dedi ki bu yasa tasarısı çok endişe verici dedi örneğin e, ve daha işte dediğim gibi yani Artık şey konusu konuşuluyor Britanya'da, AHİM'in kararlarını bypass etmek nasıl mümkün olacak? Aynı zamanda işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne e, imza atmış ve bu sistemin içindeki bir ülke olarak bu nasıl olacak? Biz bu e, imzamızı geri mi çekeceğiz e, tartışması yürüyor şu anda Britanya'da. Brexit'i e, yani. Evet, evet, evet, aynen. Avrupa Birliği'nden çıktıkları gibi. E, ama bu daha da işte aslında temel hukuk e, normlarını da reddeden bir noktaya gelmiş oluyorlar. E, Rişi Sunak hani bu soru ona yöneltildiğinde şey diyor. Hani yok a, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmemiz gerekmeyecek diyor. Kendince böyle e, savunuyor. Ama bir yandan da bu yasaya karşı... Bütün şeyleri meydan okumalarla mücadele etmeye hazırız şeklinde işte hukuki mücadele etmeye, hukuki mücadeleye hazırız gibi bir açıklaması da var. Yani gerçekten Britanya uluslararası hukuka hiç de uygun görünmeyen bir tasarıyı geçirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Niye? İşte göçmenlerin gelişini tamamen sınırlamak ve durdurmak maksadıyla en azından görünüşte. Medyaya baktığımızda işte muhafazakar medya e, bu tasarıyı destekliyor. E, Daily Telegraph gazetesindeki yorumcu şey demiş hükümetin yapmayı planladığı şey uygulanabilecek yegane çözüm insan kaçakçılığı çetelerine darbe vurmak ve iltica sistemimizi daha etkin hale getirmek için bu gerekli Ayrıca ülkeye girişin akabinde otomatik olarak Büyük Britanya'da ikamet hakkı kazanılmasını da engellememiz gerekiyor demiş. Ee, yani şey hükümet de bunu sunuyor, söylüyor. İşte biz bu yasaları geçirirsek bu caydırıcı olur. Ee, i̇şte bu insan kaçakçılarına da darbe vurmuş oluruz. Hani bütün bu teknelerle e, geliş, hani bütün o sistemi yıkmış oluruz gibi bir argümanları da var. Öte yandan Guardian buna karşı çıkıyor. Bir yandan bu yasının insan haklarını hiçe saydığını söylüyor. Bir yandan da işe yaramayacağını söylüyor. Ve asıl hedefin insanların korkularını körükleyip e, siyasi desteğini artırmak olduğunu söylüyor Guardian gazetesi. E, Yorum aktarayım şöyle. E, ülkeye bu tür girişler zaten yasa dışı ve insanları... Temel haklarından yoksun bırakmanın, yani onlara sığınma hakkı vermekten yoksun bırakmanın, sığınmacıları caydıracağına dair hiçbir gösterge yok elimizde. Yasa tasarısının asıl işlevi tribünlere oynamak, önümüzdeki yıl muhtemelen yeni bir parlamento seçilecek ve Rişi Sunak ülkeye girişleri engellemek için bir şeyler yaptığı izlenimini vermek istiyor. Tüm bunlar uzun süredir devam eden açık sınır korkusunu körüklüyor demiş. Yani bu korkulara oynayarak işi Sunan desteğini artırmaya çalıştığını söylüyor. Evet. E, Britanya'dan böyle. E, az vaktimiz kaldı. Kısaca şeye de değineyim. Kuzey yakın e, boru hattına saldırıya da değineyim. Ee, işte savaşın başlamasının ardından e, Rusya'ya Ukrayna'nın e, Rusya'nın Ukrayna'ya e, saldırısının ba başlamasından sonra işte bu doğalgaz boru hatları Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz nasıl olacak falan diye konuşulurken eylül ayında e, Kuzey akım e, doğalgaz boru hattına bir saldırı gerçekleşmişti. Bu Rusya'dan Almanya'ya baran ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyan bir hat. Baltık denizindeki bu saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiği söylenmişti o zaman. Ve hemen herkes de bu senaryoya uygun yorumlar yapmıştı. Sonra hatırlayacaksınız geçen ay Seymour Hersh'ün bir haberi çıkmıştı. Durumun aslında öyle olmadığını bu saldırının ardında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söylüyordu evet, evet. bu Amerikalı gazeteci. Şimdi ise çok daha ilginç bir haber çıktı. Bu haber New York Times gazetesinde Amerika'dan ve Almanya'dan Die Zeit gazetesinden. E, bu Amerika ve Avrupa istihbarat örgütlerinin raporlarını e, haberleştiriyor. Ve Avrupa ve Amerika e, istihbarat örgütleri bu saldırının, Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğine dair e, işaretler olduğunu söylüyorlar kendi ellerinde. Yani bu aslında gayet e, şeyi de dayanağı da sağlam. Yani istihbarat örgütleri bunu böyle değerlendiriyorlar. Yani saldırıyla ilgili ayrıntılar artık biliniyor. İşte 6 kişi yapmış, içlerinde dalgıçlar var, i̇şte tekneyi şuradan kiralamışlar falan filan. Ama bu Ukrayna yanlısı grup derken nedir, kimdir o böyle çok netleştirilmiyor. Ama diyorlar ki işte Ukrayna hükümetinin bu saldırıyı yönlendirdiğine dair elimizde bir bilgi yok. Muhtemelen Ukrayna hükümeti yönlendirmedi ne diyorlar Neyse zamanımız bitiyor ben e, kısaca toparlayayım e, bu olay şeyi göstermesi açısından özellikle aktarmak istedim. Yani bu savaş durumlarında bir hakikat ne kadar ters yüz edilebiliyor? Hani aslında bir taraf Rusya diye düşünürken bir bakıyorsunuz ki işaretler Ukrayna tarafını e, gösteriyor e, gibi bir durum söz konusu. E, i̇lginç e, ve hani koskoca boru hattına bir saldırı düzenleniyor. E, Gerçi ee, bu Ru Rusya yaptığı meselesi pek alıcı bulmamıştı. Yani ana akım medyada bu, bu çok öne çıkarıldı Amerika iddia edince ama yani kimse pek ciddiye almamıştı. Ama bir yandan da hani Ukrayna'nın e, kendi müttefiklerine zarar verecek bir şekilde bu boru hattınız saldırıyor olması da akla pek yatkın gelmemişti. Tabii tabii. tabii. Da daha çok oklar Amerika'yı gösteriyordu ama tabii kanıt yoktu. Simon Hirsch... Gerçekten bu konuda ayrıntılı bir yazı yazınca ilk kez çok çok ayrıntılı bir şekilde üstelik yani nasıl kullanıldığı nasıl yöntemler izlendiğine dair bir haberi vardı. O zaman en ne dediğin, doyurucu haber öyle çıkmıştı şimdi bir de senin verdiğin haberler var. Bir de şimdi Rusya diyor ki hani uluslararası bir komisyon kurulsun ve bu mesele araştırılsın. Asıl bu raporlar şaşırtma amaçlı. Asıl yani bu saldırının arkasında Ukrayna hükümeti var. İşte bu şeylerle, haberlerle, raporlarla Ukrayna hükümetinin dahilini gizlemeye çalışıyorlar diyor Rusya şimdi. Böyle. Evet bence benim bir küçük önerim var. Buna, bu konuların başlığını toptan özetleyecek bir başlık önerim var. Elveda hakikat. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Böyle <gülüyor> Yorotopix bültenlerinden aktaracaklarım bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal, çok teşekkürler.